Hani biz meleklere Adem için saygı ile eğilin demiştik de iblisten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da iblisi ve neslini kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu zalimler için ne kötü bir bedeldir.